Günaydın. İzmir'den bir haberle başlıyoruz günü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri 19 Şubat'tan bu yana grevdeler. Hekimlerin sosyal medya platformu konu ile ilgili bir kampanya başlatmış. Kampanyanın muhatabı ise Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Platform diyor ki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri günden güne kötüleşen çalışma koşulları sebebiyle grevde. Halka daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek adına talepleri var diyerek taleplerini 3 maddede toplamış. 1. Sağlık hizmeti kalitesinin aksamaması için ek asistan hekim kadrosu açılması. Çünkü son 1 yılda asistan hekim sayısı %30 azaldı ve bu durum hastalara yeterli zaman ayrılmasını zorlaştırıyor. 2. Emeklerinin karşılığının eksiksiz verilmesi. Çünkü asistan hekimler Uzun zamandır döner sermaye ödemelerinden çok az para alıyor. 3. Nitelikli tıpta uzmanlık eğitimi alabilecekleri koşulların sağlanması. Çünkü asistan hekimler profesyonel bilgi gerektiren sağlık hizmetlerinin gelecekte de devamının teminatı. Siz de bu kampanyaya destek olarak gelecekte size nitelikli sağlık hizmeti sunan genç hekimlere destek olabilirsiniz demiş kampanya sahibi. İzmir'den sonra Ankara'dan bir haberle devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Ömür Karaağaç talebini Kızılay Atatürk Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçerken yarışmak istemiyoruz sözleriyle ifade ediyor. Muhatabı Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı olan kampanyasında Ömür diyor ki, Kızılay Atatürk Bulvarı Ankara'nın merkez konumunda olduğundan gerek yaya gerekse araç trafiğinin yoğun yaşandığı bir yerdir. Bu şekilde yaşanan yoğunlukta araçlar için yanan yeşil trafik ışığı süresi yeterliyken, yayalar için yanan yeşil ışık süresi yeterli değildir. Ayrıca yayaların bulvar üzerinde aynı anda zıt yönlerden karşı karşıya geçme çabaları birbirlerinin geçişlerine engel olabilmektedir. Üstüne bu geçiş süresinin kısalığı da eklenince çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin araçlar acele eden insanlara çarpabilmekte, insanların yaralanmalarına ve ölümlerine dahi neden olabilmektedir. Herhangi bir engeli bulunmayan insanlar için bu şekilde yaşanan sorunlar Engelli bireyleri göz önünde bulundurduğumuzda daha da önemli hale gelmektedir. Engelli bireylerin karşıya geçişleri engelli olmayanlara göre daha uzun zaman aldığından bu geçiş süresinin kısalığı engelliler için hiç de yeterli olmamaktadır. Atatürk Bulvarı üzerinde yayalar için yanan yeşil trafik ışığı süresinin gereken engelli gerekse engelli olmayan bireyler için daha uzun süre hale getirilmesi son derece önemlidir. Arz ederim diyor kendisi ve ümit ediyoruz. Gerekli zaman ayarlamaları yapılır. Çok da zor bir iş olması gerek. Son günlerde Change.org'da bir evcil hayvan katlinin cezalandırılmasına ve 5199 sayılı kanunda hayvanlara işkencenin kabahati suç sayılması talebiyle çok sayıda kampanya açılmıştı hatırlarsınız. Bunlardan biri de Gamze Erkök tarafından başlatılmış 5199'uma dokunma diyor bu kampanyasında. Muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Alt komisyonu olan kampanyasında Gamze diyor ki 19 Mart 2014 tarihinde alt komisyona gönderilen 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun bazı maddelerinin değişmesini kapsayan kamuoyunda ölüm yasası olarak anılan hükümet tasarısı ve yanı sıra komisyondaki diğer kanun tekliflerine karşı mevcut 5199 sayılı kanunun bütünün olumlu yanlarının iptal etmesi, hayvanların yaşam haklarını ve Hayvanla iştikal eden tüm kesimlerin hukuki haklarını ihlal etmesi nedeniyle toplumda infial büyümektedir bu kanuna karşı diyor kendisi. Demiş ki Meclis Çevre Komisyonu'nun 19 Şubat 2014 tarihli toplantısında kabulü mümkün olmayan bu değişime karşı hoşnutsuzluklar dile getirilmiş. Bunun sonucunda da 6 Mart 2014 tarihine kadar hayvanla iştikal eden tüm özel ve tüzel kişilerin konuyla ilgili görüşlerinin çevre komisyonuna iletilmesi istenmiştir. Bu noktada ortak görüşümüz 5199 sayılı kanunda yapılmak istenilen değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hayvan toplu katliam tasarısı olması nedeniyle hem tüm tasarıların hem de kanun tekliflerinin külliyen reddi yönündedir. Gerek tasarı gerekse kanun teklifleri Sayın Bakan'ın STK'larla birlikte hazırladık iddiasının tam aksine hayvanların tek hakkı olan yaşam haklarını kendisine amaç edilmiş hiçbir tecrübeli STK'nın görüşüne başvurulmadan hazırlanmıştır. Hayvanları ve samimi koruyucuları değil, sektörün ticari ve iktisadi arzularını koruyan, antidemokratik şekilde hazırlanan hayvanları toplu katliamla yok etmeye aday, böylesi bir dayatmanın adı hayvanları koruma kanunu olamaz. Kanun değişikliği tasarısının tek şekere bulanmış kısmı, hayvana kötü muamele eden cinsel istismarda kullanan işkence edene, öldürene çok büyük ceza geliyor, 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak kısmıdır ki, bu da tamamen aldatmacıdır çünkü her hukukçu bilir ki 2 yıla kadar olan hapis cezaları hükmün açıklanmasının geriye bırakılması zırhına sarılır. Bu da suçu sabit bulunmuş olan sanığa hüküm dahi verilmeyeceği adli siciline işlenmeyeceği anlamına gelir. Bunların tamamının azimle aşabilen maddi manevi imkanlarını zorlayarak birkaç hayvanın himayesini alan hayvan korumacı ise değiştirmek istenen 5199'a takılacak. Anayasal hakkına tecavüz edilerek evine kadar girilip himayesindeki hayvanlara el konularak inkar edilse de ölüme gönderecek husumete dayalı gammazlık müessesi de geliştirilecektir. Tehlikeli ırk diye bir terminoloji dünya bilimsel dilinde yoktur. Hangi ölçütlere göre saptandığı belirsiz, bilimsel verisiz, suç atı istatistiği olmayan, kendi seçimiyle bu ırka mensup olmayan bir canlının idam fermanı zorla bu canlı türünü dövüştürenin aklanması Dünyada örneği olmayan büyük bir hatadır. Altından kalkılamayacak vebaldir. Değiştirilmek istenen yasa tasarısında hayvanın lehine hiçbir madde yoktur. Mevcut 5199 sayılı kanunda iyi olan her madde yok edilmek istenmektedir. Bunlardan bir tanesi de bilimsel deneylerde veteriner hekim bulunması, zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Bu da demektir ki bir elektrik mühendisi, bir kimyager, bir biyoloji öğretmeni Hayvanın anatomik yapısına acı eşiğini, duygusal sosyal hiçbir halini bilmeden bilim adına her türlü eziyeti ve işkenceyi yapabilecektir. Mevcut 5199 sayılı kanun iskeleti manasında iyi bir kanundur. Ancak uygulama, yaptırım ve denetimlerdeki savsaklıklar nedeniyle aksaklık zuhur etmektedir. Bakanlık yerel yönetimlerin kanunu ve mevzuatını uygulamasını sağlarsa, hayvan dövüşlerine, merdiven altı üreticilerine mevzuatı uygular, denetimsiz, toleranssız Yaparsa Ve bu sadece cezaları caydırıcı şekilde arttırırsa geri kalan her türlü mevcut sorunu hızla bilinçlenen ve çoğalan hayvan korumacılar çözer diyen Gamze talebini şöyle ifade etmiş. 5199 sayılı hayvanları koruma kanundaki değişiklikleri kapsayan maddelerin kül reddi. Hem tasarının hem de kanun tekliflerinin geri çekilmesi. Değişiklik mutlaka gerekli ise 5199 sayılı kanunun uygulamadan kaynaklanan sorunlarının öncelikle tespiti. Akabinde konuya vakıf tüm STK'lara eşit ve demokratik davranılarak ortak görüşlerin yer alacağı akıl ve vicdanlı bir konseptle acele etmeden Avrupa Birliği ve ticari sektörün baskısından arınarak layığı ile bir kanunun oluşturulmasını talep ediyoruz, diyor Gamze hayvanların daha iyi korunabilmesi için. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanız başlatarak bu değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esen kalın.